Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes 3. garidep. Bu hikayeyi bir komedi olarak da görebilirsiniz. Trajedi olarak da. Sonunda bir adam aklını yitirdi. Ben kan döktüm. Başka bir adam da kanunun hışmına uğradı. Aslında işin içinde biraz komedi yokta değil galiba. Neyse buna siz karar verirsiniz. Tarihi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Holmes'un hizmetlerinden dolayı sunulan şövalyelik unvanını reddettiği zamanlarla aynı döneme denk gelmişti. Bu meseleyi de belki başka bir zaman anlatırım. Şimdilik öylesine bir değinip geçmek zorundayım. Zira bir ortak ve sırdaş olarak gereksiz bir boşboğazlık yapmamaya özellikle dikkat etmek zorundayım. Neyse, bunun asıl hikayemizin tarihini hatırlamama yardımcı olduğunu tekrar etmekle yetineyim. 1902 yılının Haziran ayının sonlarıydı. Güney Afrika'daki savaşın bitimine yakındı. Holmes, ara sıra yaptığı gibi birkaç gündür yataktan çıkmazken, bir sabah elinde kocaman kağıtlarla ve keskin gözlerinde keyifli bir pırıltıyla karşıma çıktı. ''Bu işten epey para kazanabilirsin Watson.'' dedi. ''Garidep ismini hiç duydun mu?'' ''Duymamıştım.'' ''Elini hangi Garidep'e atarsan at, tuttuğun altın oluyor.'' ''Nedenmiş?'' ''Ah, orası uzun hikaye işte. Hem de acayip bir mesele.'' İnsanın karmaşık doğasına dair yaptığımız hiçbir keşifte bunun kadar tuhaf bir şeye rastlamamışızdır herhalde. Adamı çapraz sorgu için buraya çağırdım. O gelene kadar başka bir şey konuşmaya gerek yok. Ama bu arada bir düşün bakalım sen bir şeyler bulabilecek misin? Yanımdaki sehpada duran telefon rehberine uzanıp biraz da umutsuzca sayfaları karıştırmaya başladım. Ama aradığım ismi bulmuştum işte. Bir zafer çığlığı attım. İşte burada Holmes burada yazıyor. Holmes rehberi elimden kaptı. Garidep ne? diye okumaya başladı. Little Rider Sokağı, No 136, W. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bu adamın kendisi zaten sevgili Watson. Mektubunda da bu adres var. Bizim aradığımızsa bir başkası. Bayan Hudson üstünde bir kartvizit olan bir tepsiyle çıka gelmişti. Hemen alıp kartvizite bir göz attım. Burada da yazıyor diye atıldım hayretle. Ama isim farklıymış. John Garidep. Hukuk Müşaviri, Morville, Kansas, ABD. Holmes, kartvizite bakarken gülümsedi. ''Biraz daha düşünmen gerekiyor Watson.'' dedi sonra. ''Onu bu sabah görmeyi beklemiyor olsam da, bu beyefendi hikayenin zaten içinde. Neyse, en azından asıl kahramanla ilgili bir şeyler öğrenebiliriz herhalde.'' Çok geçmeden adam içeri girmişti bile. Hukuk Müşaviri, Bay John Garideb, kısa boylu, gürbüz, yuvarlak, temiz ve tıraşlı yüzüyle Amerikalı meslektaşlarından bir farkı olmayan bir adamdı. İlk bakışta, yüzündeki kocaman gülümsemesiyle birlikte çok genç bir adam izlenimi veriyordu. Ama gözleri insanı esir ediyordu. Bir insanın gözleri, yoğun iç dünyasını bu kadar mı yansıtır? Bu kadar mı parlak, atik ve dikkatli olurdu? Aksanı Amerikan aksanı olsa da, sözleri gayet açık ve anlaşılırdı. Bay Holmes diye söze girdi, bir bana, bir dostuma bakarak. Ah tabii, hiç resimlerinizdeki gibi durmuyorsunuz bayım. Bir arkadaşımdan, Bay Nathan Garidep'ten bir mektup aldığınızı tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Oturun lütfen, dedi Sherlock Holmes. Konuşacak çok şey var. Sehpada duran kağıtları kucağına aldı. Siz, bu belgede sözü geçen Bay John Garidep oluyorsunuz sanırım. Bir süredir İngiltere'deydiniz herhalde. Neden öyle söylediniz Bay Holmes? O heyecanlı gözlerde ani bir şüphe bulutu görür gibi olmuştum. ''Kıyafetleriniz İngiliz dişi de ondan.'' Bay Garidep hafifçe güldü. ''Numaralarınız hakkında çok şey okudum ama bir gün benim de malzeme olacağı aklıma gelmezdi. İnanın.'' ''Bunu nereden anladınız?'' ''Paltonuzun omuz kesimi, çizmelerinizin uçları. Kim olsa anlardı.'' ''Şey, o kadar da İngiliz durduğumu düşünmüyordum. İş için buraya geleli epey bir zaman oldu ve sizin de dediğiniz gibi kıyafetlerim tamamen Londra'dan. Ancak sizin vaktiniz değerli olsa gerek.'' ''Buraya elbiselerimden konuşmaya gelmedim. Şu elinde tuttuğunuz belgeyle başlamaya ne dersiniz?'' Holmes ne yaptıysa konuğumuzu epey bir şaşırtmış olacak ki en baştan odamıza gelen o gürbüz çocuktan eser kalmamıştı. ''Sabredin, biraz sabredin Bay Garidep'' dedi dostum teskin edici bir ses tonuyla. ''İsterseniz Dr. Watson'a sorun. Bu küçük eğlencelerin bazen meselelere ışık tutabiliyor.'' ''Peki ama Bay Nathan Garideb neden sizinle gelmedi?'' Ta en başından neden sizi bu işe soktu ki zaten, dedi konuğumuz ani bir öfkeyle. Sizin onunla ne işiniz olabilir yani? İki adamın arasında tamamen profesyonel bir iş meselesi doğacak ama biri gidip dedektif tutacak. Olacak iş mi şimdi bu? Onunla bu sabah görüştüm. Benim üzerim oynadığı oyunu anlattı. Zaten ben de bunun için geldim buraya. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Meselenin sizinle bir ilgisi yok Bay Garidep. Kendisi anladığım kadarıyla ikiniz için de hayati önem taşıyan bir konuda tavsiyeme başvurdu o kadar. Bilgi toplamakta ne kadar başarılı olduğumu bildiği için bundan daha doğal bir şey olamaz. Konuğumuzun yüzündeki kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. O zaman iş değişir diye karşılık verdi. Onu bu sabah görmeye gittiğimde bir dedektif tuttuğunu söyledi. Ben de adresinizi öğrenip hemen buraya geldim. Polisin böyle özel bir meseleye bulaşmasını istemiyorum. Ama adamı bulmamıza yardımcı olacaksanız bir sakıncası yok. Şimdilik öyle görünüyor, dedi Holmes. Hazır buradayken hikayeyi bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Böylece arkadaşım Watson da bilgilenmiş olur. Bay Garidep benden yana pek dostane olmayan bir bakış attı. Onun da bilmesine gerek var mı? diye sordu. Genelde birlikte çalışırız. O halde sır olarak saklanacak bir durum yok. Gerçekleri elimden geldiğince kısa bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Kansas'da olsaydınız Alexander Hamilton Garideb'in kim olduğunu anlatmama gerek kalmazdı. Bu beyefendi parayı önce emlak işinden kazanmış. Chicago'daki zahire borsasında servetine servet katmış. Sonra da bütün parasıyla Arkansas Nehri ve Fort Dodge arasında öyle büyük araziler satın almış ki toplasanız sizin ilçelerinizden biri kadar eder. Bunlar otlak arazileri, ormanlık araziler, ekilebilir alanlar, maden yatakları, kısacası sahibine bir sürü para kazandıracak türden topraklar. Uzak yakın hiçbir akrabası yok, varsa da ben bilmiyorum. Ama adam nedense alışılmadık soyadıyla her zaman gurur duyarmış. Bizi bir araya getiren de bu oldu zaten. Ben Topeka'da hukuk işleriyle ilgilenirken bir gün ihtiyar bir adam ziyaretime geldi. Kendi soyadına taşıyan bir başkası daha olduğunu öğrendiğinde nasıl keyiflenmiş anlatamam. Meğerse bunu kendine hobi edinmiş. Dünyada ne kadar Garidep varsa bulmaya ant içmiş. Bana bir tane daha bul dedi görüşmemiz sırasında. Ben sonra meşgul bir adam olduğumu, hayatımı Garidep peşinde koşarak harcamayacağımı belirttim. Olabilir diye karşılık verdi o da. Ama her şey planladığım gibi giderse tek işim bu olacak diye de ekledi. Ben önce şaka yapıyor sandım ama hiç de öyle olmadığını çok geçmeden anladım. Konuşmamızın üzerinden bir yıl kadar geçmişti ki öldü ve arkasında bir de vasiyet bıraktı. Bu, Kansas eyaletinde görülmüş en tuhaf vasiyetti. Bütün mal varlığını üçe bölmüştü. İki dep daha bulursam mirası paylaşabiliyorduk. Bu da adam başı 5 milyon dolar ediyor. Ama üçümüz bir araya gelmeden tek bir kuruşa bile dokunamıyoruz. Bu öyle büyük bir fırsattı ki, İşi gücü bırakıp garide aramaya koyuldum. Birleşik Devletler'de bir Garidep daha yok. Bütün zamanımı bu araştırmaya ayırdığım için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Sonra bir de eski kıtayı denemeye karar verdim. Londra telefon listesinde adını bulmak hiç de zor olmadı elbette. İki gün önce kendisine ulaşıp meseleyi anlattım. Ama onun da benim gibi fazla akrabası yok. Olanların hepsi de kadın. Oysa ki vasiyette üç yetişkin erkek diyor. Gördüğünüz üzere hala bir kişi eksik. Bize yardım ederseniz karşılığını fazlasıyla vermeye hazırız. Eee Watson, dedi Holmes gülümseyerek. Acayip olduğunu söylemiştim değil mi? Ben olsam gazetelerin özel ilanlar kısmına yazardım. Onu yaptım zaten Bay Holmes, kimseden ses çıkmadı. Vay canına, kesinlikle çok tuhaf bir mesele bu. Zamanım olursa bir el atarım. Bu arada Topeka'dan geldiğinizi söylemiştiniz değil mi? Orada bir tanıdığımız vardı ama öldü. Doktor Lysander Star, 1890'da belediye başkanıydı. Emektar Doktor sıtar mı? dedi konuğumuz heyecanla. Onu hala saygıyla anarız. Pekala Bay Holmes, şimdilik yapabileceğimiz tek şey sizi gelişmelerden haberdar etmek olur sanırım. Birkaç gün içinde yeniden temasa geçeriz diye tahmin ediyorum. Amerikalı konuğumuz bunları söyledikten sonra saygıyla eğilip çıktı. Holmes, yüzünde alışılmadık bir gülümsemeyle oturup bir süre piposunu içti. Eee? diye sordum nihayet dayanamayıp. Şaşkınlık içindeyim Watson, sadece şaşkınlık içindeyim. Neden? Holmes piposunu eline aldı. Şaşkınlık içindeyim çünkü bu adamın neden karşımıza bu deli saçması hikayeyle geldiğini bilmiyorum. Hatta bunu az daha kendisine soracaktım. Bilirsin bazen dost doğru taarruza geçmek en iyi yöntemdir. Ama sonra bizi kandırdığını sanmasının daha iyi olacağına karar verdim. İngiliz malı paltosunun dirsekleri aşınmış, pantolonunun dizleri neredeyse bir yıldır giyilmekten potlaşmış bir adam karşımıza çıkıp Elindeki bu belgelerle ve kendi ağzından hikayesiyle Londra'ya son zamanlarda gelmiş bir Amerikalı olduğunu iddia ediyor. Özel ilanlarda da onunkine rastlamadım. Onları nasıl takip ettiğimi bilirsin. Avımı oradan bulduğum çok olmuştur ve bunun gibi bir tavus kuşu gözümden kaçmış olamaz. Ayrıca Topekalı Dr. Lysander Star diye birini hiç tanımadım. Yani hikayesinin neresinden tutsan elinde kalıyor. Bence adam gerçekten de Amerikalı. Ama yıllardır Londra'da olduğu için aksanı hiç kulaktırmalamıyor. Nasıl bir oyun oynuyor acaba? Sözde Garidep arayışının gerçek nedeni ne olabilir? Adam namussuzun teki de olsa oldukça karmaşık ve zeka dolu bir yöntem seçtiğini kabul etmek lazım. Ama önce diğer bağlantımızın da sahte olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Şunu bir ara bakalım Watson. Telefonu cılız titrek bir ses açmıştı. Evet evet, Bay Nathan Garidep benim. Bay Holmes orada mı? Bay Holmes'le görüşmeyi çok istiyorum. Dostum Ahize'yi elimden alıp adamla konuşmaya başladı. ''Evet, kendisi buradaydı. Anladığım kadarıyla onu tanımıyorsunuz. Ne kadar oldu? Sadece iki gün mü?'' ''Evet, evet, tabii. Çok ilginç bir mesele. Bu akşam evinizde olacak mısınız? Herhalde yanınızda arkadaşınız olmaz.'' ''Çok güzel. Geliriz o halde.'' ''O olmazsa çok daha iyi olur tabii. Doktor Watson da benimle olacak.'' ''Fazla dışarı çıkmadığınızı mektubunuzdan anladım. Altı gibi geliriz o zaman.'' Ama bunu Amerikalı avukata söylemeyin. Çok güzel. Hoşçakalın. Bahardan kalma hoş bir akşam vaktiydi. Ve Edgeworth yolunun küçük uzantılarından biri olan kasvetli Little Rider sokağı bile batan güneşin altın sarısı ışınlarıyla güzelleşmişti. Gittiğimiz adreste büyükçe, eski moda, erken George tarzı dümdüz tuğla cephesinde giriş kattaki iki büyük pencereden başka girinti olmayan bir evle karşılaşmıştık. Müşterimiz de bu giriş katta oturuyordu ve vaktinin çoğunu yere kadar inen salon penceresinin önünde geçiriyor olmalıydı. Önünden geçerken Holmes üstünde o haf ismin yer aldığı pirinç plaketi gösterdi. Epeydir burada asılı duruyor herhalde Watson dedi boyaları silinmeye yüz tutmuş yazıyı işaret ederek. Demek oluyor ki adamın gerçek ismi bu. Evin girişinde ortak bir merdiven ve holde de bazıları büroları, bazıları özel daireleri gösteren isim tabelaları asılıydı. Burası mesken olarak değil, daha çok bohem bekarların uğrak yeri olarak kullanılıyor gibiydi. Müşterimiz kapıyı kendi açarken hizmetçi kadının saat dörtte paydos ettiğini belirterek özür diledi. Bay Nathan Garideb, oldukça uzun boylu, sırtı kamburlaşmaya başlamış, zayıf, kel, altmışlı yaşlarında bir adamdı. Ceset gibi bembeyaz yüzü ve soluk teni egzersiz yapmaktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyordu. Büyük yuvarlak gözlükleri ve sivri keçi sakalı hep öne doğru eğik duruşuyla birleşerek adama meraklı bir hava katıyordu. Ama genel olarak tuhaftan çok sevimli bir duruşu vardı. Evde sahibi gibiydi aslında. İçerisi küçük bir müzeye andırıyordu. Geniş ve derin alana yerleştirilmiş dolapların ve vitrinlerin içi jeolojik ve anatomik numunelerle doluydu. Girişin iki yanındaki sandıklarda kelebek ve güve türleri sergilenmişti. Üstü bir sürü ıvır zıvırla dolu olan ortadaki büyük masada en çok dikkati çeken güçlü bir mikroskobun uzun metalik vizör tüpüydü. Etrafa bir göz gezdirdiğimde adamın ilgi alanlarının genişliğine hayret ettim. Bir köşede bir sandık dolusu eski para duruyordu. Başka bir köşede çakmak taşından el aletleri. Ortadaki masanın hemen arkasında fosil kemiklerinin dizildiği büyük bir dolap. Duvarın üstte kalan kısmına ise altlarına Neandertal, Heidelberg, Kromagnon gibi isimler yazılı alçıdan kafatası kalıpları dizilmişti. Pek çok konuda merakı olan biri olduğu açıktı. Önümüzde durduğunda elinde bir parça dağ keçisi derisi eski bir sikkeyi ovup parlatmakla meşguldü bir yandan. Sirakusa'ya aittir, en iyi dönemidir diye açıklamaya girişti parayı bize göstererek. Gerçi son dönemlerine doğru epey bir yozlaşmışlar. Ama ben yine de İskenderiye ekolüne tercih ederim. Oralarda bir yerde bir sandalye olacaktı Bay Holmes. İzin verirseniz ben bir yandan da bu kemikleri sileceğim. Ve siz de bayım Doktor Watson olmalısınız. Rica etsem şu Japon vazosunu biraz kenara çekebilir misiniz? Gördüğünüz gibi etrafım hayatımın küçük meraklarıyla dolu. Doktorum hiç dışarı çıkmadığım için beni azarlayıp duruyor ama beni buraya bağlayan bunca şey varken neden çıkayım ki? İnanın şu dolaplardan birini bile doğru düzgün tasnif etmeye kalksam en azından üç ayımı alır. Holmes merakla etrafı inceliyordu. Peki ama hiç mi dışarı çıkmazsınız? diye sordu sonunda. Ara sıra Sotebi ise ya da Christie ise giderim. Onun haricinde evden çok nadir ayrılıyorumdur. Zaten gücüm sağlığım pek yerinde değil. Bir de araştırmalarım çok zamanımı alıyor. Ama Bay Holmes, benzersiz talihimle ilgili aradığım bu yeni haberin beni nasıl şaşırttığını, nasıl hoş ve ürkütücü bir sürpriz olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Meseleyi halletmek için bir Garidepe daha ihtiyacımız var ve ben onu da bulabileceğimize inanıyorum. Bir erkek kardeşim vardı ama öldü. Kadın akrabalar da sayılmıyormuş. Ben yine de dünya üzerinde başkaları da olduğuna eminim. Böyle tuhaf vakalarla ilgilendiğinizi duyduğum için size yönlendirdim. Elbette Amerikalı beyefendi de haklı. Önce ona haber vermeliydim ama benim kötü bir niyetim yoktu. Bence de kötü bir niyetiniz yok dedi Holmes. Peki ama Amerika'da arazileriniz olacak da ne olacak? Haklısınız. Bu koleksiyonumu bırakıp hiçbir yere gidemem. Ama bu beyefendi vasiyet tamamlandıktan sonra benim payımı ödeyebileceğini söyledi. Zikrettiği rakam 5 milyon dolar Bay Holmes. Şu an piyasada tam da koleksiyonumu tamamlayabilecek parçalar var ama ben hala paramı denkleştirmeye çalışıyorum. 5 milyon dolarla neler yapabilirim bir düşünün. Kendi çağımın Hans Soley'ni bile olabilirim. Büyük gözlüklerinin ardındaki gözleri ışıldadı. Anlaşılan Bay Nathan Garideb bir adaşını bulana kadar rahat edemeyecekti. Ben öylesine bir uğrayıp sizinle tanışmaya geldim. İşinize engel olmak istemem, dedi Holmes. Birlikte çalıştığım insanları yakından görmeyi tercih ederim. Gönderdiğiniz mektup gayet açıktı ve şu Amerikalı beyefendi sayesinde bazı boşlukları doldurabildim. Ama hala sormak istediğim bazı sorular var. Anladığım kadarıyla bu haftaya kadar kendisinin varlığından haberiniz yoktu. Doğru, ilk kez salı tanıştık. Size bugünkü görüşmemizden söz etti mi? Evet, dost doğru bana geldi. Çok sinirlenmiş. Neden sinirlenmiş acaba? Bunu vasiyet meselesi haline getirmiş gibiydi ama geri döndüğünde keyfi yerine gelmişti. Herhangi bir strateji belirlediniz mi? Hayır, o konulara girmedik. Sizden para istedi mi? Hayır bayım, hiç istemedi. Sizce başka bir amacı olabilir mi? Söylediğinden başka bir amacı olduğunu sanmıyorum. Ona telefonla randevulaştığımızdan bahsettiniz mi? Evet bayım ona da söyledim. Holmes düşüncelere daldı. Kafasının karıştığını görebiliyordum. Koleksiyonunuzda çok değerli parçalar var mıdır? Hayır beyefendi ben zengin biri değilim. İyi bir koleksiyonum var ama çok değerli değildir. Hırsızlardan korkmuyor musunuz? Hiç korkmam. Ne kadar zamandır buradasınız? 5 Yıl Olmuştur Holmes'ün sorgu suali kapının ısrarla çalınmasıyla kesildi. Müşterimizin kapıyı açmasıyla birlikte Amerikalı avukatın heyecanla içeri dalması bir oldu. Demek buradasınız diye atıldı adam. Elindeki bir kağıdı havada sallayarak. Sizi bir an önce yakalayayım dedim Bay Nathan Garidep. Tebrikler. Artık zengin bir adamsınız. Mesele olmuştur. Size gelince Bay Holmes. Gereksiz yere başınızı ağrıttıysak özür dileriz. Adam elindeki kağıdı müşterimize uzattı. Holmes'le ben de uzanıp omzunun üzerinden okuduk. Şöyle yazıyordu. Howard Garidep, Tarım Makineleri Üreticisi. biçerdöverler, buharlı ve mekanik tarım aletleri, pulluklar, delgiler, tırmıklar, el arabaları, at arabaları ve her türlü alet edevat. Artezyan kuyuları açımında da yardımcı olunur. Başvuru adresi, Grosvenor Binaları, Aston. Harika, dedi ev sahibimiz heyecanla. Böylece üçüncü adamımızı da bulmuş oluyoruz. Birmingham'da araştırma yapıyordum, dedi Amerikalı. Oradaki bağlantılarımdan biri yerel bir gazetede çıkan bu ilanı göndermiş bana. Bir an önce harekete geçip işi bitirmemiz gerekiyor. Bu adama bir mektup yazıp yarın öğleden sonra saat 4'te görüşmek istediğimizi bildirdim. Benim de gelmemi ister misiniz? Siz ne dersiniz Bay Holmes? Sizce de bu mantıklı değil mi? Ben cebinde müthiş bir hikayeyle dolaşan gezgin bir Amerikalı'dan başka bir şey değilim sonuçta. Ona söyleyeceklerime neden inansın ki? Oysa siz saygın bir İngiliz olduğunuz için sizin sözünüzü dinleyecektir. Aslında ben de gelirdim ama yarın çok işim olduğu için size katılamayacağım. Tabii bir sorun çıkacak olursa bana her an ulaşabilirsiniz. Şey, ben yıllardır böyle bir yolculuk yapmadım ama bunda bir şey yok ki Bay Garidep. Ben her şeyi ayarladım. 12'de yola çıkarsanız iki de orada olursunuz. Sonra aynı gece geri dönebilirsiniz. Tek yapmanız gereken adamla görüşmek, meseleyi anlatmak ve kendisinden yeminli bir ifade almak. ''Tanrı aşkına'' diye ekledi heyecanla. ''Ben Amerika'nın göbeğinden buraya onca yolu tepip gelmişim. Siz 100-150 kilometre gitmişsiniz çok mu?'' ''Kesinlikle'' dedi Holmes. ''Bence de beyefendi çok haklı.'' Bay Nathan Garidep gönülsüzce omuz silkip razı oldu. ''Madem ısrar ediyorsunuz giderim ben de'' dedi. ''Hayatıma kattığınız bu umut ışığından sonra sizi reddetmem çok zor.'' ''O halde sorun yok'' dedi Holmes. ''Gelişmelerden beni de haberdar edersiniz artık.'' Siz merak etmeyin dedi Amerikalı. Neyse diye ekledi sonra saatine bakarak. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Bay Nathan yarın sizi arar bilgi alırım. Siz de geliyor musunuz Bay Holmes? Ha öyle mi? O halde size de iyi günler. Yarın akşam iyi haberlerimizi bekleyin. Amerikalı gittikten sonra dostumun yüzündeki o düşünceli halden eser kalmadığını fark ettim. Koleksiyonunuzu daha yakından incelemek isterdim Bay Garidep dedi Holmes. ''Benimki gibi bir meslekte her türlü bilgi işe yarar ve sizin eviniz bunun için tam bir maden.'' Müşterimiz zevkten dört köşe olmuş gözleri parlamıştı. ''Sizin ne kadar zeki bir insan olduğunuzu duymuştum bayım.'' dedi ''Zamanınız varsa gezdireyim.'' ''Maalesef şu an yok ama buradaki numuneler o kadar düzgün etiketlenip sınıflandırılmış ki sizin üzerine bir şey eklemenize gerek kalmamış. Yarın daha müsait olacağım. Sizce de bir sakıncası yoksa gelip rahat rahat gezmek isterim.'' ''Hiç sakıncası yok. Kapım size her zaman açık.'' Tabii ben evde olamayacağım ama Bayan Sanders saat 4'e kadar giriş katta bekler. Size daha anahtarı verir. Yarın öğleden sonra uğrarım o halde. Bayan Sanders'a da söylerseniz iyi olur. Geleceğimden haberi olsun. Bu arada emlakçınız kimdi? Müşterimiz bu ani soru karşısında şaşırmıştı. Edgeworth yolundan Halloween Steel. Neden sordunuz? Söz konusu evler olunca ben de biraz arkeolog kesilirim dedi Holmes gülerek. Buranın kraliçe Anne mi yoksa George zamanından mı kalma olduğunu merak ettim de. Elbette ki George. Öyle mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ama insan bazen karıştırıyor işte. Neyse, hoşçakalın Bay Garidep. Birmingham seyahatinizi iyi geçer umarım. Hemen yakınlardaki emlakçıya uğrayıp dükkanın kapalı olduğunu görünce Baker sokağına geri döndük. Holmes akşam yemeğinden sonraya kadar meseleden hiç söz etmedi. Küçük bulmacamız çözülmek üzere dedi nihayet. Sonucu sen de tahmin etmişsindir muhakkak. İnan bana hiçbir şey anlamış değilim. Aslında her şey çok açık ama dananın kuyruğu asıl yarın kopacak. O ilanla ilgili tuhaf bir şey dikkatini çekmedi mi? Pulluk kısmı biraz şüphelendirdi beni. Ah demek sen de fark ettin. Bak Watson sürekli kendini geliştiriyorsun. Evet bizim saban dediğimize Amerikalılar pulluk der. Ama bunda matbacının suçu yok elbette. Ona nedenmişse onu basmış. Artezyen kuyuları da bizde pek yaygın değildir mesela. Özetle bu İngiliz bir firmaya aitmiş gibi görünen tipik bir Amerikan ilanıydı. Peki bundan ne çıkarıyorsun? Şu Amerikalı avukat kendi bastırmış olabilir ama bunun ardındaki niyetini hala anlayabilmiş değilim. Bunun birkaç türlü açıklaması olabilir. Ama ne olursa olsun bizim ihtiyar fosili Birmingham'a göndermek istediği çok açık. Adama boşa kürek çektiğini söyleyebilirdim. Ama sonra düşündüm ve ihtiyarın gitmesine izin verip sahneyi boşaltmanın daha doğru olacağına karar verdim. Yarın, Watson, bekleyelim. Zaman her şeyi kendi çözsün. Holmes erkenden kalkıp çıkmıştı. Öğlene doğru döndüğünde düşünceli hale dikkatimden kaçmadı. Bu sandığımdan daha ciddi bir mesele çıktı Watson dedi. Bunu en başta söylemem gerekiyor. Biliyorum sen yine beni dinlemeyip tehlikeye bu dostlama dalacaksın. Bunca senedir beraberiz. Watson'ımı iyi tanımış olmam gerekir. Ama bu tehlikeli bir iş ve bunu senin de bilmen gerekiyor. Bu ilk defa olmuyor ya Holmes. Son defa da olmaz umarım. Peki bu seferki tehlike nerede? Çok zorlu bir vakayla karşı karşıyayız. Şu hukuk müşaviri Bay deple ilgili bir araştırma yaptım. Meğerse müşavir falan değil, meşhur katil Evans'mış. Korkarım yine bir şey anlamadım. Senden her suçluyu tanımanı bekleyemem zaten. Sabah ilk işim yarda gidip dostumuz Lestrade'i görmek oldu. Tamam, yaratıcılık açısından biraz noksanları olabilir. Ama iş, düzen ve yönteme gelince kimse onların eline su dökemez. Şu Amerikalı dostumuzla ilgili bir kayıtları olabileceğini düşünüp gittim oraya. İyi ki de gitmişim. Bir sürü haydut resminin arasında adamımızın o gürbüz suratıyla kocaman gülümsemesini görmek hoş bir sürpriz oldu. Resmin altında da şöyle yazıyordu: James Winter, namı diğer Morecroft, namı diğer Katil Evans. Holmes cebinden bir zarf çıkardı. Dosyasında yazan birkaç şeyi not aldım. 44 yaşında, aslen Chicago'lu. Birleşik Devletler'de 3 kişiyi vurduğu biliniyor. Siyasi nüfuzunu kullanarak hapishaneden kaçmayı başarmış. 1893'te Londra'ya gelmiş. Ocak 1895'te Waterloo yolundaki bir gece kulübünde kumar masasında birini vurmuş. Adam ölmüş, bizimki ise ağır tahrikten erken çıkmış. Ölen adam da Chicago'lu meşhur bir kalpazan olan Roger Prescott adında biriymiş zaten. Katil Evans 1901'de serbest kalmış. O zamandan beri polis takibi altındaymış ama bilindiği kadarıyla şu ana kadar kanun dışı bir şey yapmamış. Çok tehlikeli bir adam. Genelde yanında ateşli silahlar bulunduruyor ve gözünü kırpmadan kullanıyor. İşte avımız böyle biri Watson. Ama kabul etmeli ki epeyce val bir av olacak. Peki ama ne işler çeviriyor bu adam? O da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün emlakçıya doğradım. Müşterimiz gerçekten de 5 yıl önce taşınmış oraya. Öncesinde ise ev 1 yıl kadar boş kalmış. Önceki kiracı Valdron adında biriymiş. Emlakçıdaki herkes onu hatırlıyor. Adam birden ortadan kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamış. Uzun boylu, sakallı, karanlık bakışlı bir adammış. Scotland Yard'ın kayıtlarına göre Katil Evans'ın öldürdüğü Prescott da uzun boylu, sakallı bir adam. Bu durumda aksini ispat edene kadar bu Amerikalı haydut Prescott'un masum dostumuzun bir müzeye çevirdiği evin eski kiracısı olduğunu varsayabiliriz. Gördüğün gibi nihayet bir halkaya tutunabildik. Peki ya sonraki halka? Onu da gidip bizim aramamız gerekiyor. Çekmeceden bir tabanca çıkarıp bana uzattı. Benim emektar dayanımda. Vahşi batıdan gelme dostumuz lakabına yaraşır bir şey yapmaya kalkarsa hazırlıklı olmalıyız. Sana bir saat şekerleme molası veriyorum Watson. Sonra Ryder Sokağı'ndaki maceramıza atılmak zorundayız. Nathan depin evine vardığımızda saat tam 4 olmuştu. Hizmetçi bayan Saunders çıkmaya hazırlanıyordu ama bizi görür görmez patronunun sözünü hatırlayıp anahtarları teslim etti. Tış kapı kapandıktan, kadının bonesi de camın önünden geçtikten sonra giriş kattaki dairede yalnız kaldığımızdan emin olduk. Holmes evin içini hızlıca kolaçan ettikten sonra duvardan biraz ötede duran dolaplardan birinin arkasına saklandık. Ardından Holmes fısıltıyla planını açıkladı. Sevgili dostumuzu evden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Burası çok açık. Ama adamcağız hiç dışarı çıkmadığı için bir plan yapmak zorunda kaldı. Bu dep meselesi başından beri bu amaca hizmet ediyor. Ama itiraf etmeliyim ki gerçekten şeytanca bir strateji bu. Adamımızın ağını ustaca ördüğünü kabul etmek gerek. Peki ama ne istiyordu? Biz de bunu öğrenmeye geldik zaten. Görebildiğim kadarıyla bunun müşterimizle hiç ilgisi yok. Daha çok öldürdüğü o adamla muhtemelen suç ortağıyla ile ilgili olabilir. Evde uğursuz bir sır yatıyor olmalı. Ben böyle okuyorum. Başta... Dostumuzun koleksiyonunda kendisinin bile bilmediği ve azılı bir katilin ilgisini çekebilecek kadar değerli bir parça olabileceğini düşündüm. Ama sonra Roger Prescott'un acı hatırasının hala bu evde yaşadığını öğrenince meselenin altında başka türlü bir neden olabileceğine karar verdim. Neyse vatsın, şimdilik ruhumuza sabır telkin edelim ve olacakları beklemeye koyulalım. Fazla beklemek zorunda kalmamıştık. Dış kapının açılıp kapandığını duyunca saklandığımız yerde iyice büzüldük. Anahtarın metalik sesini duyar duymaz Amerikalı içeri girmişti bile. Adam kapıyı ardından yavaşça kapattıktan sonra her şey yolunda mı diye etrafına hızlı bir bakış attı. Paltosunu çıkardı ve ne yapacağını ve bunu nasıl yapacağını çok iyi bilen birinin emin adımlarıyla ortadaki masaya doğru yürüdü. Masayı kenara çekip altındaki halıyı kaldırdıktan sonra çömelip cebinden çıkardığı demir bir çubukla yerde hummalı bir çalışmaya girişti. Çok geçmeden kayan tahtaların sesini duyduk ve zeminde büyükçe bir boşluk belirdi. Katil Evans kibrit çakıp yanında getirdiği bir mumu yaktıktan sonra gözden kayboldu. Bizim sıramız gelmişti. Holmes işaret vermek için bileğime dokundu. Birlikte yere açılan kapıya yöneldik. Ancak ne kadar dikkat edersek edelim eski döşemeler ayaklarımızın altında gıcırdamış olacak ki bizim Amerikalı hemen kafasını boşluktan çıkarıp endişeyle etrafına bakındı. Bizi görür görmez parlayan öfkesi, kafasına doğrultulmuş iki tabanca olduğunu fark etmesiyle birlikte yavaş yavaş mahcup bir sırtışa dönüştü. "Vay canına," dedi serin kanlılıkla yukarı çıkarken. "Anlaşılan sizi fazla hafife almışım Bay Holmes. oyunumu en başından fark edip beni avcıyken av konumuna düşürdünüz. Hakkınızı teslim etmem gerekir. Beni gerçekten de gafil." Sözünü tamamlamadan göğüs cebinden çıkardığı bir tabancayla iki el ateş etmişti bile. Aniden bacağıma kızgın bir demir saplanmış gibi sıcak bir acı hissettim. Ardından Holmes'ün adamın kafasına indirdiği kapsanın sesini duydum. Bir an için adamın yüzünden kanlar boşalırken yerde yığılmış halde yattığını ve Holmes'ün üzerine aradığını gördüm. Hayal meyal. Sonra dostum güçlü kollarıyla beni kaldırıp bir koltuğa oturttu. Yaralandın mı Watson? Tanrı aşkına yaralanmadım de. O soğuk maskenin arkasında gizlenen sevginin ve bağlılığın derinliğini görmek, bir değil, binlerce yaraya bile değerdi. Her zaman sert ve keskin bakan gözleri bir anlığına buğulanmış, çelik dudaklar titremeye başlamıştı. Büyük bir beynin, kendisi kadar büyük kalbini ilk ve son kez o zaman gördüm. Bunca yıldır tüm alçak gönüllülüğümle ve çoğu zaman tek taraflı gibi görünen hizmetlerimin karşılığını o kısacık, büyülü anda alıvermiştim. Önemli bir şey değil Holmes, hafif bir sıyrık sadece. Cebinden çıkardığı çakasıyla pantolonumu kesip açtı. ''Haklıymışsın.'' dedi sonra derince iç geçirerek. ''Fazla derin değil.'' Gözleri allak bullak olmuş halde. Yerde doğrulmuş oturmakta olan mahkumumuza döndüğünde yüzü o eski heykel görüntüsüne kavuşmuştu yeniden. ''Tanrı şahidimdir ya sen de ucuz kurtuldun. Watson'ı öldürmüş olsaydın bu odadan sen de sağ çıkamazdın. Pekala dinliyorum.'' Adamın söyleyeceği bir şey yoktu. Suratını asıp oturmaya devam etmekle yetindi. Bense Holmes'ün koluna tutunup ayağa kalktım. Birlikte gizli kapağın altında açılan küçük kilere baktık. Evans'ın bıraktığı mum içeriği hala aydınlatıyordu. Bir sürü paslı makine, koca koca kağıt ruloları, sağda solda şişeler ve küçük bir masanın üzerine özenle dizilmiş demetler gözümüzden kaçmamıştı. ''Baskı makineleri, burada para basıyorlarmış.'' dedi Holmes. ''Evet bayım.'' dedi mahkumumuz. Yavaşça ayağa kalkıp kendini koltuğa bıraktıktan sonra. ''Londra'nın gelmiş geçmiş en büyük kalpazanlarıydık biz.'' O gördüğünüz Prescott'un makinesi olur. Masanın üzerindeki demetlerse her biri 100 sterlinlik 2000 adet banknot oluyor. Hepsi sizindir beyler. Bu şekilde anlaşalım. Ben de ortadan kaybolayım. Holmes güldü. Biz öyle şeyler yapmayız bayamız. Ayrıca bu ülkede kaçabileceğiniz bir fare deliği bile kalmadı artık. Şu Prescott'u da siz vurmuştunuz öyle değil mi? Evet bayım ve her şeyi o başlatmış olmasına rağmen 5 yıl içeride yattım. Bana şöyle tabak kadar bir madalya takacaklarına içeri tıktılar. Dünya üzerinde hiç kimse bir Prescott banknotunu İngiltere Merkez Bankası'nın paralarından ayırt edemez. Onu temizlemeseydim bütün bu paralar Londra'nın dört bir yanına dağılacaktı. Bu paraları nerede bastığını benden başka bilen olmadığı için ilk işim buraya dönmek oldu. Ama eve çöreklenmiş o kıl kuyruk böcek manyağının dışarı adımını bile atmadığını öğrendiğimde başka bir yöntem bulmam gerekti. Belki de en başta ortadan kaldırsam daha akıllıca olacaktı. Ama görüyorsunuz ya yufka yürekli biriyim ben. Karşımdaki adamın silahı yoksa benimkini çıkartıp ateşlemem. Bu durumda benim ne yanlışım var Bay Holmes. Şu aşağıdaki makinelere elimi sürmedim. İhtiyar kaçağın canını da yakmadım. Suçum nerede? Görebildiğim kadarıyla sadece cinayet girişimi dedi Holmes. Ama bizim işimiz değil bu. O kısmıyla başkaları ilgilenecek. Biz şu anda sadece sizi istiyoruz. Lütfen yarda haber ver Watson. Zaten onlar da bunu bekliyordu. İşte Katil Evans ve Uyduruk Üç garide hikayesinin iç yüzü böyleydi. Sonradan zavallı ihtiyar dostumuzun bu hayal kırıklığının şokunu atlatamadığını ve bütün dünyası yıkılınca enkazın altından kalkamadığını öğrendik. En son haber aldığımızda Brixton'daki bir düşkünler evindeydi. Prescott'un numarasının ortaya çıkması Yard'da sevinçle karşılandı. Onlar da en başından beri böyle bir tezgahın varlığından şüphelenmişler ama adam öldüğü için suç mahallini bulamamışlardı. Meşhur kalpazanın hikayesi zamanında herkes tarafından duyulup toplumun geniş kesimlerinde önemli bir çalkantı yaratmış olduğu için katil Evans'ın onun ortaya çıkarılışında verdiği hizmetler bazı kanun adamları tarafından takdir görmedi değil. Ancak bazı nankör çevreler aynı fikirde olmayınca o tabak kadar madalya hayali suya düştü ve Evans kısa süre önce çıktığı deliğe geri dönmek zorunda kaldı.